Merhaba, yeni araştırmalar arılara verdikleri zararın yanı sıra neonicotinoid insektisitlerin tarım alanlarında yaşayan kuşların sayılarında son zamanlarda gözlemlenen azalmaların ana nedeni olarak belirledi. Neonicotinoid insektisitlerin bal arıları ve diğer polinasyon için gerekli böceklere ciddi şekilde zarar verdiği düşünülüyor. 2013 yılı sonunda Avrupa Birliği 3 ayrı zehirli maddenin kullanımına 2 yıllık ara verdi. İleri gelen bilimsel dergilerden Nature'da yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre Hollanda'da toplanan verilerin neonikotinoid insektisit kirlenmesinin en yüksek olduğu bölgelerde kuş sayılarında en büyük düşüşün izlendiğini gösterdi. Sığırcık, ağaç sercesi ve kırlangıçlar en çok etkilenen kuşlar arasında. Tarımsal ürünlere uygulanan neonikotinoidler en azından %95'i geniş çevreye yayılarak kuşların güvencesi olan böcekleri öldürüyor. Bilhassa yavrularını besledikleri dönemde. Hollanda Radboud Üniversitesi'nden ekoloji uzmanı Hans de Krohn'un liderliğinde kuşların sayılarında 2003’ten 2010'a izlenen azalmaların diğer nedenleri de araştırıldı ve imidaclopropid adlı neonicotinoidin neden olduğu kirlenmenin en büyük faktör olduğu belirlendi. 1 litrede 20 nanogram bile neonicotinoid kuş sayılarında 10 yılda %30 azalmaya neden oluyor. Ancak bazı sularda kirlenmenin bundan 50 kat daha yüksek izleniyor. Kron, Birleşik Krallık'ta Hollanda'dan farklı olarak neonicotinoid kirlenmesinin izlenmediğini ve Avrupa Birliği'ndeki 2 yıllık yasağın bu maddeyi çevreden kaldırmayacağını ifade etti. Kron, kendisinin dahil yeni araştırmaların neonicotinoidlerinin tahmin edildiğinden çok daha büyük bir tehdit olduğunu ve yeni yönetmeliklerin bunları göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi. Hem arılar hem de kuşlar için neonicotinoidler yasaklanmalı. Acaba ülkemizde durum nedir? Bilen veya izleyen var mı? Sıcak hava nedeniyle İstanbul'da 2,5 milyon metreküp olan günlük su tüketimi 3 milyon metreküp'e çıktı. Yani su tüketimi bu hızla devam ederse İstanbul'un suyu 62 gün sonra bitecek. İski barajlar dışında su kuyuları, melen, ıstrancalar ve yeşilçay regülatörlerinden de su alındığını belirterek İstanbul'da su kesintisi olmayacağını savundu. İSKİ'nin verilerine göre kentteki varajlarda toplam 188 milyon 290 bin metreküp su kaldı. İSKİ konuyla ilgili yaptığı açıklamada aktif hacim denilen bu su miktarını ek olarak su kaynaklarında sıfır kotunun altında ölü hacimde toplam 100 milyon metreküp pey yakın kullanılabilir su olduğunu iddia etti. Günlük olarak İstanbul'un su durumu ile ilgili bilgilerin internet ortamında kamuoyuyla duyurulduğuna dikkat çeken İSKİ yetkilileri havaların ısınması ile birlikte su tüketimi 3 milyon metreküp sınırına dayanmıştır. Dolayısıyla bazı yayın organlarında belirtildiği gibi arıza adı altında su kentisi uygulanmış olsaydı, su tüketiminde artış değil azalış olurdu diye demeç verdi. Artvin'in Arhavi ilçesindeki Kamilet Vadisi'nde yapımı süren hidroelektrik santral yani HES projesine karşı 14 gündür növet tutan bölge halkı HES inşaatı çalışanlarının saldırısına uğradı. 2 kişi yaralandı, iki kişi de gözaltına alındı. Cihani deresi üzerinde geçen yıl yapımına başlanan 14 megawattlık kavak HES projesini protesto eden ve 14 gündür bölgede kurdukları çadırda nöbet tutan yöre halkı, enerji şirketinin dere üzerinde inşa ettiği ve kaçak olduğu ortaya çıkan köprüyü de taş koyarak trafiğe kapatmıştı. Şantiye sahasına malzeme taşıyan kamyonların köprüden geçememesi üzerine hez şirketi çalışanları bölgede nöbete devam eden yaşam savunucularına 12 Temmuz akşam saatlerinde önce sözlü ardından fiziki saldırıda bulundu. Çıkan olaylarda Eren Dağıstanlı ile Arhavi'deki bir yerel gazete çalışanı Mehmet Remzi Öncel yaralandı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı olaylar sonrası bölge halkı saldırganlardan şikayetçi oldu. HES şirketine taşıran iş yapan firmanın elemanı olduğu öğrenilen saldırganlardan iki kişi gözaltına alındı. Kamuoyunda büyük tartışma yaratan Zeytinlikleri enerji yatırımlarına açılması ile ilgili bir skandal daha ortaya çıktı. Greenpeace'in Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü'ne yaptığı bilgi edilme başvurusuna gelen yanıtta, müdürlüğün verdiği olumsuz görüşe rağmen, Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla bölgedeki zeytinlikler Soma-Kolin Termik Santralinin yapımı için acele kamulaştırıldı. Oysa ilgili yasal mevzuata göre Bakanlar Kurulu, acele kamulaştırma kararlarını ancak ve ancak yurt savunması ve kamu yararının mevcut olması nedenleriyle alabiliyor Korunan alanlarda acele kamulaştırma yapılmasının hukuka aykırı olduğunu ifade eden Greenpeace avukatı Deniz Bayram, kömüre dayalı termik santraller yurt savunması ile ilgili olmadığı gibi halk sağlığı ve çevre hakları açısından üstün kamu yararını hiçe saymaktır. Çevre ve insan sağlığı için son derece zararlı olacak bir kömürlü termik santral için kamu yararı adı altında acil kamulaştırma yapılması ve koruma altındaki zeytinliklerin bunun için yok edilmesi kabul edilemez. Son dönemde gündemde olan yasa tasarısı ile zeytinliklerin enerji yatırımlarına açılması sözde yasal dayanağı oluşturulmaya çalışılıyor. Hukuk eliyle çevrenin ve halk sağlığının tehlikeye atılması bir an önce durdurulmalı. Zeytinlikleri açıkça enerji yatırımlarına açan yasa tasarısı geri çekilmeli ve Soma-Kolin Termik Santral Projesi hayata geçmemelidir, dedi. Son günlerde zeytinlik alanların enerji yatırımlarına açılmasına olanak veren, Elektrik piyasası kanunu ile zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin aşılattırılması hakkındaki kanun değişikliklerinin yapılmasına dair yasa tasarısı gündemde. Bu tasarı yasalaşırsa her türlü enerji yatırımı için zeytinlikler enerji yatırımına açılacak ve zeytinlikler üzerinde enerji santralleri kurulması yasal bir çerçeveye oturtulmuş olacak. Salih Madra tarafından başlatılan Change.org Taksim Zeytin Hayattır adresinde şu ana kadar buna karşı 67 bin imza atılmış durumda. Siz de bu kampanyaya destek olarak zeytinlikleri savunmak için harekete geçmek isterseniz change.org change.org.taksim.zeytinhayattır adresinden destek olabilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esem kalın.